Ee, siyasetçiler nasıldır hocam? Efendim siyasetçi bizde yetişmez. Çünkü siyasetçi maalesef e, eğitiminin çok renkli etraflı olması lazım. İyi hukukçu, iyi tarihçi, iyi ekonomist olacak. Ve siyasetçinin siyaset içinde yetişmesi lazım. Çok genç yaştan. Bu mesela bizde bir zaman gençlik kolları vardı partilerde benim gençlik. Şimdi de var gazete basıyorlar hocam başkanım. Vallahi Valla <gülüyor> gazete basmaları gene sabahtan akşama eve uğramamak, ders çalışmamak için bir yerde onlar. Öyle <gülüyor> mi? Evet. Gençlik kollarında çalışan çocuk çok zeki olsa ağzı laf yapsa bile kesinlikle 2-3-5 dersten çakardı yani. Ana babayı üzert Çünkü şeysi yoktu, disiplini yoktu yani çocuklar orada ciddi bir siyasi eğitim verilmiyor ve kontrol yok mesela ben şimdi bir sürü ülkede bunları tanıyorum Almanya'da Avusturya'da İsrail'de diyorlar ki çocuklar biraz geç gelecek seminer var parti işleri var diyor yemeğe gitmişim ay onlar zaten gece yarısına doğru gelir dedim yo dedi hemen gelecek dedi öyle dedi yok dedi gece yarısına kadar partide oturmak dedi Hmm. Hakikaten biraz sonra geldi çocuklar sosyalist bir konuşma yapmışlar hatta tuhafınıza gidecek Lübnan'da biliyorsunuz dürdüler dürdü cemaat çok uyanık bir cemaattır. bunların bir partisi vardır yani dürdülerin kendi sosyalist partileridir onların yani orada da gençler disiplinle ve bilerek gidiyor orada vakit geçirmiyor ve onları tenkit edecek kadar bir bilgi de alıyorlar. <gülüyor> Bizde sosyalizm demek lideri methetmektir diyor 18,5 yaşında çocuk dehşetle diye yani dinlemiştim dedim bunlar neredeler yani tabi Lübnan'da bir şey var öbürkülere göre bir farkı demek ki bu böyle bir ortam olmadığı takdirde iyi bir siyasetçi yetişmez muhtevası zayıftır onu bilmek lazım. Kolay yetişmiyor. Bizde de yetişmiyoruz onunla. Hayır. iyi siyasetçi çocuktan yetişir. Bu Roma Yunan kültüründe bile böyledir. Bu bu kadar açıktır. Atatürk Mısır piramitleriyle ilgili bir araştırma yaptırmış. Evet. Ee, ve daha sonra bununla ilgili bir rapor mu yayınlandı? Öyle bir şey var mı? Ne Mısır dediniz? tarihi o devirde. Yusuf siya Özer yazdı. Fantezi doludur. Eee... Afiyet inan, Mısır tarihi üzerinde çalıştı görevlendirildi şimdi bunların ikisi de Mısır e, uzmanı değiller Ejiptolog değiller hiyeroglif falan bilmiyorlar Fransızca literatürü kullanıyorlar büyük ölçüde o tamam yani Fransızların işidir büyük ölçüde o devirde fakat zaten Mısır tarihinin bir takım sorunlarını kimse çözemedi hmm yani piramitleri yapacak adam var mı? Aynı şeyle yok mümkün değil ya sivriltiyor ya yayıyor mesela hı hı. yani kimse onun matematiğini bulamıyor şeyini bulamıyor statütiğini stat, stat, bulamıyor falan ee, dinle ilgili sorunları bilemiyor yani ciddi Mısır dini ve inanışlarıyla tek tanrılı dinlerin geçişkenliği artikülasyonu Kaynaşım noktaları, saçaklanma noktaları konusunda ciddi problemler var ve bir alay spekülasyon çıkıyor. Atatürk'ten biraz önce bahsettik. Evet. Ee, bir, yani, olmasaydı olmazdık diye bir söylem var Atatürk'ü anarken. Isimler. Ona yakın şeyler söyledi. Tam tersini söylediler bir de birileri. Ne de, diyorlar? Dediler ki olmasaydı da olurduk dediler. Kim dedi o, Nasıl olacakmış? E bir takım çevire. Şey Sonra böyle bir tartışma başladı. Siz bu tartışmayı ne diyorsunuz? Böyle savaşlarda yani direniş savaşlarında komutan çok önemlidir. Kusura bakmasın. Yani mesela Degol olmasa muhasır Fransa tarihi çok değişik olurdu. Çok büyük Ki Degol yani bir komutan ne de öyle çok büyük bir jeni, çok düzgün, çok bilgili bir adam. Tankçıdır biliyorsun. Yani tank, iyi bir tank komutanıdır ve uzmanıdır. Ee, i̇nadı kendi politikasıyla Fransa'ya çok şeyler kazandırdı. Yani Fransa altındaydı, kayıp yerdeydi yani. Çok kötüydü. Kurtuluş Savaşı'nda çok değerli komutanlar vardı. Çünkü Türk kurmay sınıfı iyi yetişmişti. Fakat ben size söyleyeyim yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, Atatürk'tür sadece. Yani bu çok açıktır. Bu kadar yani inatla bazı şeylerin üzerinde durmak bu önemlidir. Organizasyonda önemlidir örgütlenmede. E, Atatürk olmasaydı olmazdık lafın nasıl yorumlandığına bağlı. Ee, karşısındaki görüşler çok fazla ekstremdir aşırıdır ve kolay yani doğru değildir onu açıkça hmm. söyleyeyim öyle olmasaydı olmazdık çok efendim İzmir olmazdı mesela ee, Muğla olmayabilirdi Ege bölgesinde adam akıllı bir helen nüfus yerleşirdi ve bizden de giderdi o onu size söyleyeyim Nüfus yapısına bakarsanız 1918 ve 19'un e, belirgin bir sedantarizasyon yerleştirmeyle Ege bölgesine o nüfusun çok geri kalabileceğine Çünkü üreme kabiliyetinin sonraki devirlerdeki gibi olmadığı çok kırım oluyor ve göç ettirilebileceği o nüfusun çok açık bir şeydir ve böyle çoğunluğunuzun şüpheli olduğu bölgeler sizin elinizden giderdi. Geride bir Türkiye kalırdı. Valla orada otur muydunuz bilmem bugün bile beğenmiyorsunuz. E, Mimar Sinan'ın bayan ailesinin eserleriyle dolu İstanbul'un şu anki mimarisi hocaya ne hissettiriyordu? E, Valla benim çocukluğumda yani şey zamanında imar sırasında... 5 adet e, Mimar Sinan Mescidi gitti Millet Caddesi Dolayısıyla bir tanesi işte Kazasker Abdurrahman Efendi Camiidir sonradan Taklidini yaptılar çok kötü bir taklit Tabi teşekkür ederiz Anlayın Ama yapıldı işte orada o vardı Buna benzer bir şekli vardı Diyor ee, Daha bunun gibi 4 cami daha var Bazı de, Bir de parçaları Gidenler var mesela Topkapı'daki Kara Ahmet Paşa, Vezirazam Camii'nin biraz böyle açıkta bir sebil'i vardı. Ben ona fontanlarıyla, Rönesans fontanlası diyorum yani hakikaten Rönesans'ın büyük meydan çeşmelerini kıskandıracak bir güzellikte Onu hatırlıyorum. Resmini çekmişler midir bilmiyorum yani bütün kabahatı da illa Menderes atmayın hadi o yıktı. Sizde yıkılanın bir rölevesini alaydınız o kadar alim ve mühendis hiç yok onu yıktılar mesela dayayıp şeyleri onu gördük işte bilmem kemankeş kara mustafa paşa camii o da mimar Sinan değildir ama mimar kasımındır yani Hı. onun iyi bir öğrencisinin e, akıllarını seni yaptılar mesela Beşiktaş'taki e, Sinan paşa kaptan derya Sinan paşa mescidinin caminin hamamı gitti asıl bilmem ne yolunu açacakmış ya senin yolun ne işe yarar ya ne kadardır ömrü ee, böyle bir külliyeydi orası çünkü amiraller semti orası biliyorsunuz barbarosun da türbesi oradadır